Değerli izleyenler, umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur. İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğum var. Bütün konuklarım özel. Ama bugünkü konuğum daha da bir özel. Elazığ ürünü. Çocukluğunu Elazığ'da geçirdi, İlkokulu, ortaokulu, lisede Elazığ'da. Üniversiteyi de Elazığ'da okudu. İbrahim Taşer. İbrahim'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İbrahim Taşer bir eğitimci. Büyük bir eğitim kurumunun başında. Yönetim kurumunda. Ee, ben... Özel derken onun sadece kişiliği, karakteriyle ilgili konuşmuyorum. Aynı zamanda şivesi, konuşuş tarzı, vurgulayışı, bakışı, el kol hareketleri, gülüşüyle de çok otentik. Ee, ve ondan dolayı benim hayatımda, bakış tarzımda özel bir yeri var. Ve bugün burada sizi misafir etmekten son derece mutluyum. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler, bir kitap Sizin Dünyanız Hangisi, İbrahim Taşel'in yazılarından oluşmuş bir kitap. Ve ben bu kitapla ilgili size teşekkür etmek istiyorum. Tadına doyamıyorum. Çünkü sizinle sohbet ediyormuşum gibi okuyorum. O tadın aynısını alıyorum. Ve hakikaten onun yeri başka bir ee, ve umarım bu tip kitaplarınız devam eder, çıkmaya devam eder. İnşallah hocam. Evet. Şimdi <gülüyor> ee, ben sizin gençliğinizi biraz biliyorum ve bildiğim kadarıyla e, siz yani aşırı uç denebilecek e, böyle politik görüşler, ideolojik yaklaşımlar içerisinde olan... ...ve pek de rahat durmayan, bir şeyler yapmak isteyen, kendi inancı içerisinde birisiydiniz... ...ve öfkeliydiniz bazı durumlarda ve sizin gibi düşünmeyenlere karşı böyle bir tavrınız vardı. Yani kolay kolay <gülüyor> dinleyen değil, anlatan birisiydiniz. Ama bugün çok farklı bir İbrahim Taşer var. Bugün siz kitapta da belirttiğiniz gibi... Farklı insanlar olmasını yaşamın bir gerçeği olarak görüyorsunuz. Bir ailede, bir kurumda, bir toplumda insanların farklı farklı olmasına özen gösterilmesi konusunda ısrarla duruyorsunuz. Benim merak ettiğim nasıl oldu bu gelişim, bu değişim? Hocam tabii öncelikle bizim e, lise dönemlerimiz, ilk öğretimin sonunda lise dönemlerimiz. Türkiye'nin gerçekten çok gergin dönemleriydi. Yani insanların mutlaka belli bir fikri yapıya sahip olması ve bunun dışındakileri de komple reddetmesine dayanan bir fikir platformu vardı o dönem içerisinde. Bunun için de kendi fikirlerinizi acımasızca savunmak ve e, hatta karşıdakileri işte efendim alt edebilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmak için de çok okumak falan zorundaydınız. O dönemin belki de bana en büyük karı bu oldu. Çok farklı görüşleri, fikirleri okuma. Yani binlerce kitap okuduğumu biliyorum lise içerisinde. Ama bahsettiğiniz gibi hem ergenliğin hem ilk gençliğin verdiği katılık hem de o dönemdeki fikir ortamının oluşturmuş olduğu bir katılıktan dolayı ben ve benim gibi bütün arkadaşlarımız herkes hangi fikre sahipse, hangi dünya görüşüne sahipse bunun dışındakilerini dışlamak gibi ya da onları reddetmek gibi bir ya da onlarla sürekli tartışmak gibi bir yapı içerisinde idi. Yani 12 Eylül öncesi dönemlerin evet. hem lisesi hem de evet. üniversitesi bu durumdaydı. Yani bizim üniversiteye devam ettiğimiz yıllarda üniversitede Top, bir öğretim yılı boyunca bir ay bile derse devam etmek çok kolay değildi ki Elazığ hani yine diğer şehirlere göre biraz daha e, insanların birbirine daha toleranslı baktığı bir şehir olmasına rağmen yapı buydu. Ama tabi insan çok okudukça çok öğrendikçe, çok insanla tanıştıkça dünya görüşünde çok ciddi değişmeler oluyor ve e, beraberinde de insanların karşıdakine tahammül etme, tolerans gösterme özelliği değişiyor. Mesela dikkat edersek bir ülke ne kadar büyürse, dünyada ne kadar çok ülkeyle ilişkisi olursa, eski dönemde ne kadar çok sömürgesi olursa toleransı o kadar artmış. Mesela Osmanlı Devleti'nin toleransını düşündüğümüz zaman, yani 20'nin üzerinde milletin bir arada yaşadığı bir toplumsal yapı var. Evet. Dolayısıyla onun oluşturmuş olduğu o toleransı biz o günün şartlarında anlayamamıştık. Evet. Ama zaman ilerledikçe işveren olunca, baba olunca, çalışanların olunca, öğrencilerin olunca, farklı dünya görüşlerinden insanlarla tanıştıkça anlıyorsun ki dünyada herkesin fikri kıymete değerdir, herkes dinlenmeye değerdir, herkes tartışılmaya değerdir ve insanlar... E, ...ayrı ayrı yaratılmış, ayrı ayrı kavimler içerisinde yaratılmış ama birbiriyle konuştuğun, tanıştın, anlaştın diye. Evet. Ama biz o günün şartlarında bunu maalesef anlayamıyorduk. Evet. Ha, bu şu anlama gelmiyor, yani e, fikirsiz, kültürsüz, değerleri olmayan bir insan olalım anlamına gelmiyor. Değerlerimiz olsun ama bu değerlerin karşıdakinin de değerleri olduğunu ve onu da dinlemek, anlamak gerektiğini bilmek şeklinde olsun... Bütün mesele burada bence. Evet, evet. Bunu e, neye bağlayabiliriz? Bir, e, bizim orada hep öyle derler. E, bekara kadın boşanmak kolaydır derler. <gülüyor> evet. Yani oranın e, çok kullanılan bir tabiridir. Bir, e, işveren olunca. iki beraber çalıştığın ortak arkadaşların olunca. Üç, öğrencilerin olunca. Dört, anne baba olunca. insanın olgunlaşma süreci daha belirgin hale geliyor. Yani o gün düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu düşünmüyorum şu anda da. Ama o gün düşündüğüm şeylerin savunma biçiminin çok acımasız, çok katı ve asla karşıdaki fikri kabul etmeyen bir yapı oluşturduğunu görüyorum. Evet. Kötü olan bu bence. Evet ve sizden farklı düşünenlerin de değerli insanlar olduğunu, sevilebilecek insanlar olduğunu ve sizin görüşünüze katkıda bulunabilecek bir katkı payı olduğunu, değeri olduğunu keşfettiniz. Zannederim de kitabın yani sizin dünyanız hangisi Hı -hı. E, koymanız bütün bu gelişimlerin sonucunda öyle bir merhaba deyiş var. Çok farklı görüşlerin dünyasına. Evet öyle yani böyle. insanlar aynı tabloya baktıklarında aynı şeyleri görmüyorlar. Aynı şehri seyrettiklerinde aynı ayrıntılara takılmıyorlar. Evet. Ya da aynı insanla sohbet ettiklerinde dikkatini çeken cümleler aynı olmuyor. Anladım. Dolayısıyla her insanın e, ayrı bir dünyası var evet. ve oradaki bir yazının e, başlığıydı o evet. sizin dünyanız hangisi diye. E, Tabi burada o yazıda da ifade ettiğim gibi önemli olan bu dünyayı geniş tutabilmek, bakış açısını geniş tutabilmek. Yani şimdi diyelim ki İstanbul'u tanımak istiyorsunuz. İstanbul'a e, bir sokaktan baktığınız zaman durum farklıdır. Galata Kulesi'nden baktığınız zaman durum farklıdır. Helikopterle yükseldiğiniz zaman durum farklıdır. Hatta uzaydan baktığınız zaman durum farklıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla e, tabloyu tümüyle görebileceğiniz noktadan bakmak çok önemli bana tamam. göre. Biz evet. o dönemde tabloyu tümüyle görememişiz. Evet. Şimdi tam bu dediğiniz çerçeve içerisinde e, bakış tarzıyla ilgili olarak konuşmak istiyorum İbrahim'ciğim. Şimdi e, bu programı seyreden, anneler babalar var öğretmenler var yöneticiler var üniversite öğrencileri var ee, geniş bir tablomuz var ee, şimdi e, ben sizin baba olmadan önceki hayata bakış tarzınızla baba olduktan sonraki hayata bakış tarzınız arasında ne gibi değişimler oldu e, onu bir bilmek isterim ben. nelerin farkına vardınız nasıl farkına vardınız Şimdi insan baba olmadan ya da anne olmadan önce bana göre dünyayı sadece kendinden ibaret zannediyor. Ve bir aile içerisindeki her bireyin o ailenin genel değerleri içerisinde mutlaka ve mutlaka o çizgilerin içerisinde kalması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip. Ama anne ya da baba olduktan sonra dünyaya getirdiğiniz çocuğun sizden ayrı bir birey olduğunu, onun ayrı bir gelişim süreci olduğunu, sizden farklı kanaatler de taşıyabileceğini ya da e, sizinle aynı kanaati paylaşsa bile zaman zaman e, size karşı çıkabileceğini filan düşünmek zorundasınız. Yani anne ve baba olunca sizden dünyaya gelen çocuğun sizden ayrı bir birey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani mesela çocuğu olmayan birinin şu adama bak ya çocuklarına bile sahip olamıyor. Kendisi başka, çocuğu başka diyebilir. Ama anne ya da babaysa bunu söylerken bir de kendi çocuklarına bakarak olayı düşünebilir. Dolayısıyla evet. e, anne ve baba olmak aslında insanı olgunlaştıran çok önemli bir madde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Bir kere e, aileniz içerisinde bile farklı bir ses olabileceğini, farklı bir dünya olabileceğini Fark etmiş oluyorsunuz. Evet. İkincisi sizin gençliğinizi, çocukluğunuzu görmeye başlıyorsunuz. Evet. Mesela işte diyelim ki çocuk bazen bizim evde oluyor. Geliyor televizyonun karşısında uyuyor ve kalkmıyor. Kalk, kalk, kalkmıyor. Su döküyorsun, kalkmıyor. Efendim sonunda <gülüyor> derdest edip odasına götürmek gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Evet. Şimdi dıştan hiç çocuğu olmayan biri baktığında... ''Ulan şu babaya bak ne biçim evlat yetiştirmiş çocuğunu televizyonun önünden bile kaldıramıyor'' der. Ama bir baba ya da anneyse bir çocuğun ayrı bir dünyası olduğunu düşünür. İkincisi insan şunu düşünüyor. Acaba ben bunun yaşındayken buna benzer şeyler yapıyor muydum? Annem beni kaldırmak için zorluyor muydu? Mesela bizim evde bazen yemek sorunu oluyor çocukların yemek yememesi. Ben kendi çocukluğuma dönüp düşünüyorum. Benim de arkamdan annem tabağı alır yemek kovalardı yani ha, o çocukluk döneminde. Öyle mi? Demek ki insanların evet. kendi haline bakması, çocuklarını birlikte düşünmesi birçok problemin çözümü için geçerli oluyor. Ama ben öz olarak şunu söylemek istiyorum. Bir insanın anne ya da baba olması onun olgunlaşmasının çok önemli bir adımıdır diye düşünüyorum. Evet. Yani... Her dediğine dikkat etmeye başlıyor ondan evet. sonra. Bu programın yapıcısı Polat. Polat doğru. Baba. Ve ben ondaki süreci görüyorum. Yani hakikaten hani çilehaneye giderler böyle olgunlaşmak için. <gülüyor> Çocuk doğunca orası böyle bir. Hakikaten bir farkında olanlar için. Sorumluluk alanlar için. Hakikaten müthiş bir olgunlaşma süreci. Bazen hocam kusura bakmayın sözünüzü kestim. Bazen bize veliler geliyor mesela. Diyor ki hocam ben çaresiz kaldım. Hocam çaresiz kaldım diyor. Çocuk diyor böyle böyle böyle yapıyor ve çaresiz kaldım diyor. Evet. Dövsen de ölmez, sövsen sövülmez, kovsan kovulmaz, atsan atılmaz diyor. Ne yapacağım ben diyor. Evet. Gerçekten o çaresizliği gözlerinde hissediyorsunuz evet. o annenin ya da babanın. İşte ora insanın olgunlaştığı andır. Evet. Tahammülünün evet. arttığı andır evet. bence. Evet. Evet. Evet. Doğru. Şimdi e, İbrahim'cim, sen öğrenciydin aynı zamanda ve birçok öğretmenlerin oldu. Eminim bu öğrencilik sırasında bazı öğretmenlerin sende farklı bir izlenim bıraktı ve hayırlanıyorsun ve hala etkilerini belki hissediyorsun. Yani ben merak ediyorum yani bu öğretmenlere baktığın zaman neydi onların özellikleri ki... İyi bir öğretmendi. Allah razı olsun dedirtiyor şimdi sana. Evet şimdi ben en çok hatırladığım öğretmenler şöyle bir geriye dönüp baktığımda bir kere öğrencisine sevgiyle yaklaşanları hatırlıyorum. Hmm. Öfkeyle, hmm. kızgınlıkla ya da ya işte Allah cezasını versin devlet bize bir maaş veriyor ama işte karşılığında da sizin gibi adamlarla uğraşmak zorundayım tavrıyla yaklaşmadan... Evet. Aman Allah'ım iyi ki ben öğretmen olmuşum, iyi ki bu çocuklarla beraberim mantığıyla yaklaşan öğretmenlerimi hatırlıyorum. Hmm. Yani benim sevgi dolu öğretmenleri hatırladığımı hmm. söyleyebilirim yani hmm. en başta. Evet. Çünkü bir çocuğun bir öğretmenden beklediği ilk şey bu bence. Sevgiyle yaklaşması öğretmenin yaptığı işi sevmesi. Bir insan yaptığı işi sevmiyorsa bu dalga dalga yansıyor. Yani diyelim ki yansıyor bu, mi? Kesinlikle yansıyor. Öğrenci bunu hissediyor. Kesinlikle. Yani mesela diyelim ki bu televizyon programı eğer siz bunu isteğinizle yapmıyorsanız, bir geçim kaygısıyla yapıyorsanız ya da bu işiniz olduğu için yapıyorsanız ya da Allah cezasını versin ne güzel bir gün gider gezerdim geldim burada e, işte spotların karşısına duruyorum mantığıyla yapıyorsanız bu bana da yansıyor, sizi izleyen milyonlarca insana da yansıyor. Ve bir öğretmenin de İçindeki dünya dışarıya aynen yansıyor. O nedenle ben öğretmenlerin iç dünyasının zenginliğini ve öğrenciye sevgiyle yaklaşmasını çok önemsiyorum. Eğer öğretmen sevgiyle yaklaşmıyorsa o zaman bir kere öğrenciye öğretmek için yeterli çabayı sarf etmiyor. Bir konuyu anlatıp geçiyor. Şimdi ben hep söylüyorum diyorum ki arkadaşlar bakın. Öğretmenlerimle konuşurken de söylüyorum. Arkadaşlar bakın sizin adınız öğretmen. Öğretmen öğretip gider. Eğer size sadece anlatma görevi verilmiş olsaydı evet. o zaman size anlatman derlerdi. Evet, evet. Anlatman. Anlatman. <gülüyor> anlat git. Ama siz öğretmensiniz. Evet. Öğretip gitmek zorundasınız. Evet. Eğer öğrenmenin bin bir yolu varsa o bin birinciyi de ...bulmak zorundasınız diye hı hı. düşünüyorum... Hı hı. ...ben ölü öğretmenlerimi hatırlıyorum... okul öğretmenim Allah rahmet etsin... ...Tahsin Solmaz hocam öyle birisiydi... Yani, ...ilkokulu öğretmeniniz... ...kesinlikle ve... ...Tahsin Solmaz... ...gimiyle, kuşamıyla, beyefendiliğiyle, babacanlığıyla... ...ama babacanlığın arkasında da yani... E, usul durmadığın zaman... ...ya da bir görevini yapmadığın zaman böyle... gözleri ile ...size müdahale etmesi yeterli yani. bir yapı vardı... Ve sevgi doluydu yani çocuğa sevgiyle yaklaşırdı. Düşene, e, sümüye akana, efendim terleyene, e, boğuşup üstünü başını toz içerisinde bırakana bir baba nasıl yaklaşırsa öyle yaklaşırdı. Evet. E, dolayısıyla biz onu çok seviyorduk. Bütün arkadaşlarım beni şimdi izleyen e, o hocamın e, sınıfında olan bütün arkadaşlarım eminim aynı kanaati taşıyordur evet. benimle. Bana ayrı bir tutum yoktu ki zaten. Mahalledeki bütün çocukların e, sevgilisi olmuş bir insandı. Eminim evet. ki benden sonra okuttuğu insanlar da öyledir. Evet. Lisede, lise hayatı döneminde de e, yazısını düzgün yazan, sevgiyle yaklaşan, ben geldim görevim size bu matematiği öğretmektir mantığını ilk derste ele alıp son derse kadar aynı ivmeyle, daha e, yükselen bir ivmeyle götüren öğretmenlerim vardı. Bunları... Evet. E, saygıyla, rahmetle, hürmetle anıyorum. Hayır, hayır, hayır. E, ve öyle bir öğretmen olmaya özendim ben de yani. Evet. yani Öğretmenlik yaptığım dönemin dönemde evet. de öyle bir öğretmen olmaya evet. özendim. Sadece işte görevini yapıp 40 dakika, 50 dakikalık dersi doldurup giden. Evet. Hatta yorulduğum zaman hep şunu düşünürdüm. Mesela bazen bizim akşam sınıflarımız da vardı. 14 saat ders yaptığımız olurdu gün içerisinde. Evet, 14, evet, saat. 14 saat 50 dakikalık derste o zaman 14. saate filan geldiğimde derdim ki aman İbrahim şu sınıfın suçu ne sadece 14. saate denk gelmiş olmasın mı bu sınıfın suçu sakın asakın sakın dizlerindeki yorgunluğu ya da bedenindeki yorgunluğu hissettirme ve insan öyle düşününce müthiş bir enerjiyle doluyor her şey beyinde başlıyor beyinde bitiyor ve 14. saatte de Sanki ilk saatteki ders mantığı içerisinde hareket ettiğimi biliyorum yani. Evet, Bu evet. bakış açısıyla ilgili hocam ben öyle düşünüyorum. Evet evet çok çok önemli. İbrahim şimdi sen her yıl aslında birçok de seçme süreci içindesin. <gülüyor> sormak istediğim şu. Yani <gülüyor> aradan sonra ben senin öğretmenlikle ilgili anılarında biraz konuşmak istiyorum ama şimdi sormak istediğim... Büyük bir eğitim kurumunun, yönetim kurumunun başındasın. Okullarınız var, dershaneleriniz var. Birçok öğretmeni seçme durumunda, değerlendirme durumundasın. Öğretmen karşına geldiği zaman, şöyle baktığın, konuştuğun zaman anlayabiliyor musun? Hocam, tabii yanılgılarımız oluyor zaman zaman ama çok büyük ölçüde anlayabiliyorum. Ben üç kriteri çok önemsiyorum burada. Birincisi, akademik yeterlik yani çocuk hı hı. Sonuçta bizim özel öğretim kurumlarımıza para vererek geliyor ve akademik yeterliği olması lazım yani hı hı. dersini bilmesi lazım matematikçi ise matematiği fizikçi ise fiziği Türkçeyi ise Türkçeyi bilmesi lazım ee, ve bunu çeşitli şekillerde test ediyoruz ikincisi e, öğretmenlik formasyonu yani hı. sınıfa girdiği zaman sevgi dolu mesleğini seven ve e, karşıdakine bir anlatman gibi değil de öğretmen gibi davranan bir yapısı olması gerektiğini düşünüyorum. Buna da pedagojik formasyon diyoruz. Üçüncü olarak da kişilik. Öğretmen bence kişiliğiyle de öğretmen olmalı. Yani her yönüyle öğrenciye <gülüyor> örnek oluşturacak bir yapı içerisinde olmalı. Dolayısıyla biz bu üç kriteri dikkate alarak öğretmen seçiyoruz. Yardım ediyor akademik olarak da arkadaşlar. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yüzüne bakılarak insandan anlaşılmaz ama 5 dakikalık bir sohbette az çok birçok şey ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani, yani. Ve en önemlisi de sevgi. Yani suratı evet. sirke satandan öğretmen olmaz bana göre. Yani. Ve e, işini sevmeyenden öğretmen olmaz. İşini sevmeyen adam için öğretmenlik çekilecekler değildir. Yani e, öğretmenlik...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 ...final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Konuğum İbrahim Taşer. İbrahim Taşer bir eğitimci. Kendisi makine mühendisliği bölümünden mezun olup... ...bir yıl ofis açmış mühendis olarak. Fakat <gülüyor> bakmış ki... <gülüyor> ...gönlü orada değil. Bırakmış... Şimdi burada anlatıyorsunuz ben bu öğretmenlikle ilgili kısım. Yani e, annenizin itirazına rağmen sizin mesajlar odasını böyle ufak bir çalışma odasına, dershaneye çevirmişsiniz. Mahallenin öğrencilerini toplamışsınız. Evet, hocam. Ve biyoloji hariç <gülüyor> hemen her derste onları çalıştırmaya başlamışsınız para gelisi yok. Zaman alıyor sizden. Zaten kendiniz öğrencisiniz üniversitede. Niye? Hocam, aslında yani bunun tam anlamıyla cevabını vermek çok zor. Yani dediğiniz gibi hiçbir parasal getirisi yok. Ben ileride burada bir şeyler öğreneyim de bunu meslek olarak yapayım gibi bir kaygı ya da ön düşünce de yok. Ama ben bu işi iyi yaptığımı düşünüyordum ve mahallede de gerçekten o dönemde Elazığ'da dershane falan da pek yok. Sadece bir tane dershane vardı. Ona da çok az sayıda 100-150 kişilik öğrenci giderdi. Dershane de yok ama ben bu işi biliyorum ve bildiğimi bu e, mahalledeki çocuklara öğretmem lazım gibi bir mantık içerisinde hareket ettim ve gittim. E, ambalaj kağıtları var bu kraft kağıtlar. Evet, Beyaz. Evet. Onlardan aldım 100 tane. Onları böyle duvara, cebinizden para, tabi, tabi para vererek çocuk maaşı şeyiyle yani evet. haçlığıyla falan evet. üniversitede okuyorum ondan sonra gittim onları aldım getirdim bizim misafir odası biliyorsunuz Anadolu'da misafir odaları müze gibidir yani evet. misafir gelmediği sürece ev halkı da giremez oraya böyle evet. durur o. Annemin evet. saçını başını yoldu. <gülüyor> Anne, annem misafir odasına doğal olarak çok kişinin girmesini istemiyordu. Evet. Ama ben bütün mahallenin çocuklarını misafir odasına topluyordum. Üniversite adayı durumunda olanları. He. Ve onları o ambalaj kağıtlarını duvara çakarak <gülüyor> ve dersleri orada anlatıp işte işi biten sayfayı yırtıp ondan sonra diğeriyle devam ediyordum. O şekilde... Ee, i̇lk dershaneciliğime, ilk öğretmenliğime bizim evin misafir odasında başladığımı biliyorum. Ve 10-12 e, tane öğrencim oluyordu. Bazıları geliyordu, bu gelemiyordu. Bu arada tabii e, aslında ders dinlemeye niyeti olmayan ama akşamları evden çıkma vesilesi yapmak isteyen <gülüyor> çocuklar da geliyordu. Akşam mı topluyordun? Akşam topluyordum he, genelde, he. akşam saatlerinde. <gülüyor> ee, ve onlar da bir süre sonra ısınmaya başladılar. Yani... Hı -hı. Zaten bu çok önemli bir şey aslında. Bir öğrenci neden derse itiraz eder ya da neden sınava çalışmaz bunu ben orada öğrendim. Hmm. Yapamayacağını düşündüğü için. Temelde bu var. Yani buradan anne babalara da evet. bir mesaj göndermiş olayım. Yani bir çocuk okumaya gönülsüzse, okula gitmek istemiyorsa, sınava girmek istemiyorsa ya da bu sınav nereden çıktı bu Allah'ın belası diyorsa o çocuğun ilk tedavi edilmesi gereken şeyi bana göre ee, bu çocuğun anlamadığı ya da kendini başarısız bulduğu bir durum var. Evet. Bir de anlayamam zaten. Anlayamam zaten. Evet. Yani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz evet. psikolojideki. Evet. Ben ne yaparsam yapayım bu matematiği anlayamam, fiziği anlayamam. Evet. Asla bu dersler benim harcım değildir. Evet. Benim için çok kolay bir ders varsa onu anlayabilirim diye bir mantık içerisinde. O çocuklar da bir süre sonra değişmeye başladı. Ona. Evet. Yani ben inandırıyordum. Bakın diyordum ya bu işte. Evet. Bak bu geçen sene çıkan soru bu. Bakın bunu çözüyoruz. Evet. Çözdükten sonra da ya, ya bunu anlamayacak var mı içinizde? Yok. Herkes anladı. O zaman e, önce böyle ufak rakamlarını değiştirerek bir de onlara yaptırıyordum. Cesaret hmm. kazanıyorlardı. Ve o cesaretten sonra da müthiş bir şekilde öğrenmeye başlıyorlardı. Böyle başladı dershancılık. Sonra bunu duyan bilenler bizim orada bir e, şey vardı bir sivil toplum kuruluşu vardı bir dernek vardı ha. oranın bir e, odasını bana sınıf yaptılar ha. ve o o sınıfta vermeye başlamışım o zaman şehirde birçok kişi gelmeye başladı e, o sınıfa ücretsiz sadece e, kağıt parası alıyorduk orada da yani e, hani onlara elle yazdığımız testleri veriyoruz ya elle evet. yaptığımız evet. E, testleri veriyoruz mumlu ispirtolu kollu Tekstir makinelerinde evet. e, yaptığımız testleri veriyoruz. Daha sonra bu iki sınıfa çıktı falan. Daha sonra ben artık baş edemez hale geldim. Çünkü aynı anda farklı günlere yayıyorduk hafta içerisinde. Ve ders öğretmenliğe ben başlama şeklim budur. Tamamen gönüllülük esasına dayalı e, bir başlamaydı. Onun için öğretmenlik bende hep böyle parayla yapılacak bir iş değil de yani gönül işi, öğretme gönül işi filan gibi bir mantık doğdu ve sanıyorum bundan kalma bir alışkanlık olacak ki dershancılık dönemlerinde çok kişiyi çalıştırdım ama paralı bir saat bile özel ders vermedim hocam. Öyle Kesinlikle. Mi? Yani onu ben e, evet. benim mantaliteme öyle yerleşmiş. Yani evet. bu parayla yapılacak bir iş değil gibi evet. bir anlam. Evet. Ama daha sonra da ekmeğimizi bu, bu işten kazandık. Evet. evet. Şimdi e, e... Hakikaten çok sayıda bir kuruluşun, yani şubeleri çok sayıda Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da da var anladığım kadarıyla. Bakın. Şimdi e, bir şey, anı, kitapta da anlatıyorsunuz. Pantolon almak için giriyorsunuz, tanınmış bir mağaza. Dört kişi var çalışan. Hoş <gülüyor> geldin diyen bile yok. Herkes kendilerinin arantısında konuşuyor, gezeliyorsunuz falan. Yani kendi kendinize buluyorsunuz falan. Diyorsunuz ki şu modelin bana uyanı var mı? Deneyin diyor, yüzünüze bile baktı. yok. Giriyorsunuz, deniyorsunuz, olmadı. Her neyse, kendi çabanızla istediğinizi buluyorsunuz. Fakat ayrılmadan önce diyorsunuz ki çocuklar gelin bakalım bir konuşalım. Ve orada istekli çalışmanın, coşkulu çalışmanın ne ön anlamı olduğu ile ilgili bir sohbet oluşturuyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum, diyorum ki ya İbrahim Taşer ne biçim Türk? <gülüyor> Çünkü burada... Ola benim sokaktaki vatandaşım derdi ki, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne biçim işler yapabilirsiniz siz ya? Paylardı. Birinci seçenek bu. İkincisi bir şey demezdi. Kimi sizin yöneticiniz? Ben bir konuşayım bakayım bana. Olmazsa verin bakayım bana faksını, telefon numarasını, elektronik adresini. Bir şey yazayım. Geldiniz böyle. Adam yokmuş gibi davranışız. Bir de yukarıya çıkar ederdi. Başka birisi ise mesraat ederdi. Böyle olmaz. Şunu yapın, bunu yapın falan falan. Siz bir dördüncü seçenek yapıyorsunuz. Sohbet ettiniz. Ve Hayır. bana öyle geliyor ki İbrahim Taşer'in özü bu. Ders verirken de sohbet ediyorsunuz. Yönetirken de o sohbet ortamı içerisinde yönetiyorsunuz. Şimdi bu oluşurken de orada bir insanın kendi yaşamında coşkusunun olmasının ...öneminin farkına varmasını istiyorsunuz aslında... ...orada. Yani bu kaybolduğu zaman... at ya, ...hat, yaşamın bir anlamı kalmıyor ki o coşku kaybolduğu zaman. Bunu nasıl edindiniz? Bir örnek var mıydı önünüzde? Yoksa kendiliğinden mi oldu bu? Hocam tabii ki... ...benim yetiştiğim ortamın bunda... ...muhtemelen çok büyük etkisi vardır. Yani çünkü insanoğlu... ...bazen farkına varmadan kişiliğini çevresindeki yaşantılardan elde ediyor. Yani e, bilinçli bir öğrenme e, güdüsü olmadan ya da çevredekilerin bilinçli bir öğretme güdüsü olmadan yaşadığınız ortamdan çok mesaj alıyorsunuz. Ve bu şekilde e, yaşadığınız ortama da siz mesaj vermeye başlıyorsunuz. Ben e, genel olarak hem yapı ve yaratılış itibariyle hem de sanıyorum yetiştiğim şehir ve çevre itibariyle insanların biraz daha böyle birbiriyle birinci ilişkilerinin yaygın olduğu ve muhabbet ortamının yaygın olduğu bir e, ortamda büyüdüğümü düşünüyorum. Ve dolayısıyla da insanlarla problemleri sohbet ortamı içerisinde çözmenin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar ne azarlanmak istiyorlar demin ifade ettiğiniz gibi ne doğrudan doğruya sert bir şekilde eleştirilmek istiyorlar ne de Kendilerine böyle yüksek bir noktadan nasihat verilmesini istiyorlar. Bunların üçünü de istemiyor insanlar aslında. Ve bunların üçü insanlarda asla ve asla davranış değişikliği de meydana getirmiyor. Getirmiyor. getirmiyor sadece mi? engelliyor, sadece gizliyor, sadece sizin kitaplarınızda çok anlattığınız korku kültürü içerisinde gizli gizli yapmaya devam ediyor insanlar. Halbuki bir insanın, bir davranışını değiştirmek için onu bir şeylere inandırmak lazım diye düşünüyorum. Ve inandırmak da aynı seviyede olur. Yani ne adama üstten bakarak, ne yetkilerinizi kullanarak, ne de çeşitli baskı unsurlarını kullanarak yapamazsınız. Aynı seviyede durup, İnsan aynı, aynı göz hizasında evet, evet. karşıdakine bir şeyler anlatmak gerekir. Evet. Bunun yolu da sohbettir. Sen bir insansın, ben bir insanım. Bak ben buraya bir müşteri olarak girdim sen de buranın çalışanısın ama her şeyden önce insanız. Biz bir e, kahvehanede efendim bir e, kafede de karşılaşmış olabilirdik ve e, bir iş yeri nasıl olmalıdır bunun muhabbetini yapabilirdik. Hadi gelin burada onu yapalım e, mantığı içerisinde hareket ettiğiniz zaman insanlar davranışlarından yanlışlarından utanmaya başlıyor ve gerçekten oradaki o dört arkadaş utandı. Yaptıkları evet. da özür almış. dilediler. Özür dilediler. Farkında değiliz dediler. Evet. Demek ki böyle algılanıyormuş dediler. Evet. Ben de mi yani bu buraya bakın bu adam bu kadar masraf etmiş, bu kadar güzel dekorasyon yapmış, bu bir Amerikan markası evet. kalkmış oradan adam bunun distribütörünü almış getirmiş. Evet. Bu marka dünyanın en güzel markası da olsa evet. sizinle e, bu marka tüketiciye ulaşacak. Yani evet. bunların muhabbetini yaptık. Ben evet. gibi ben. Genelde çok yapıyorum ama tabii insanın bazen nefsini kontrol edemediği, evet. öfkelendiği zamanlar da oluyor ben benim de oluyor yani bu her zaman aynı ortamı sağlıyorum gibi düşünmemek lazım bazen evet. insanın artık sinirlerinin gerildiği, gergin olduğu ve bu gerginliği çevresine yansıttığı zamanlar da olabiliyor ama hayatımın yüzde doksanında insanlarla konuşarak, muhabbet ederek ve bir takım <gülüyor> şeyleri düşündürerek Yaptırmanın evet. doğru olduğunu evet. Gördüm ve mümkün evet. olduğunca yapıyorum Ama %100 deseniz hocam evet. alamıyorum, yani alamıyorum. Beceremiyorum bunu evet. İbrahim'ciğim burada ben bir anımı da paylaşmak istiyorum Değerli izleyenlerle Değerli izleyenler ben İbrahim Teşer'i tanımadan önce Bir konferansta buluşmak üzere İbrahim Bey'in şoförlüğünü Yapan arkadaş geldi beni aldı Ben de merak ediyorum Onun için sorayım dedim Bizim hamide <gülüyor> Dedim, İbrahim Bey nasıl bir insan? Çünkü şoförler esas itibariyle bilirler ee, çok sıkı ilişki içinde. O da çok doğal birisi biliyorsunuz. İçinden evet. gelen olduğu gibi söyler falan. Böyle döndü, Vallahi dedi, İbrahim Bey dedi, sevmeyen manyaktır dedi. <gülüyor> Şimdi lafın nereye gittiğini bilemiyor orada. Yani ben manyak mıyım, değil miyim farkına varacağım dedim kendime göre. <gülüyor> Hakikaten tanıdığından dolayı çok önemli, önem, şey, kendimi şanslı hissediyorum. Ve bizim toplumumuza önemli bir süreç kazandırdınız. Hakikaten başında bulunduğunuz kurum çok güzel hizmetler veriyor. Şimdi bir sorum var. Kitaptan şöyle yazmışsınız. Unutmayın, ünlem işareti. İnsanoğlu bir otomobil gibidir. Zaman zaman bir yakıt istasyonuna gidip deposunu doldurmak zorundadır. Yağına, frenlerine baktırmak zorundadır. Okunacak bir kitap, katılacağımız bir seminer, güvenilir bir dost sohbeti bizim yakıt depomuzu dolduracağımız ortamlardır. Siz nasıl dolduruyorsunuz? <gülüyor> Hangi o, istasyona gidiyorsunuz? Hocam buna <gülüyor> çok inanıyorum. Yani tarih evet. boyunca da böyle olmuş. İnsanoğlunun yapısında var bu. Belli periyotlarla mutlaka insanoğlunun hem kendi davranışlarını gözden geçirecek bir iç e, gözlem yapması lazım. Kendi davranışlarını beyninde bir düşünüp, yüreğiyle beyni arasında bir köprü oluşturup kendi davranışlarını tartması lazım, ölçülerini kontrol etmesi lazım, değerlerini kontrol etmesi lazım ve mutlaka dost sohbeti içerisinde ya da bir seminer ya da okuduğu bir kitapla bunu takviye etmesi lazım. Ben çok okumaya gayret ediyorum yani bu kadar yoğunluğa rağmen. Ayrıca mesela yani bunu yüzünüze karşı söylemek belki doğru değil ama... Ben sizden mesela çok istifade ediyorum hocam. şimdi her sohbetten sonra inanın ki yakıt depomun dolduğunu düşünüyorum. Bunun gibi hayatımda çok önemli arkadaşlarım var. Ortaklarım, iş arkadaşlarım. Onlarla bazen belki iki saat oturduğumuzda on dakika konuşuyoruz ama o on dakika depoyu doldurmaya yetiyor. Aynı şekilde çocuklar, aile yani sadece bir fikir önderiyle konuşmayı kastetmiyorum ben burada yani insanın kendini yenileyeceği kişinin kim olduğunu tespit etmek bazen şey değil mesela iş arkadaşlarımla da bunu zaman zaman yapıyorum evet. ve bu insanı içine döndürüyor iç gözlem yaptırıyor ama okumak kişisel gelişimle ilgili programlara katılmak izlemek ...dinlemek bunlar çok önemli bence... ...insan hayatında... ...eğer bunlar yoksa... ...o zaman yakıtı bir süre sonra... ...bitecek otomobil durumuna düşüyor... Bir ...insan şey var, evet, ve evet. tüketiyor yani... ...tüketiyor insanoğlu tüketiyor... Evet. ...dikkat edelim tarih boyunca böyle... ...bütün fikir önderleri... ...zaman zaman belli konuları... ...tekrarlayarak... ...ekibini ayakta tutmuştur... ...bütün fikir önderleri böyledir... ...mesela işte... Komünizmin temel prensibidir. Propaganda tekrardır. Evet. Efendim, Budizm'de belli periyotlarla işte bir araya gelip insanların e, fikirleri tekrar gözden geçirmesi vardır. Evet. E, efendim, İslam dininde ibadetlerin belli periyotlarının olması bu anlamı ifade eder. Ve tarih boyunca işte gelen peygamberler <gülüyor> öyle olsaydı insanlara bir kere bir konu tebliğ edilir ve bir e, çağlar boyunca bu konunun devam edip gitmesi istenirdi ama öyle evet. değil. Belli periyotlarla tekrarlar oluyor. Evet. Bu nedenle insanın belli bir süre sonra gücü tükeniyor. Yani moral gücü de tükeniyor. Sadece bilgi birikimini kastetmiyorum ben. Moral gücü de tükeniyor. E, yaptığı işin farkında da olmuyor. Güzelliklerinin de farkında olmuyor. Birinin ona yaptığı güzellikleri de anlatması lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu benim kastettiğim bu evet. burada. İbrahim'cim bir de senin e, baktığın zaman esasında çok dikkat ettiğin bir şey bir insanın hayatındaki değerler, bir ortamdaki değerler, bir kurumun temsil ettiği değerler e, konusuna çok önem veriyorsun. Ve davranışlarda da özellikle dikkat ettiğin şey bir insanda yalan var mı yok mu? Ve burada da o başlıkla verdiğin bir yazı da e, ortaya çıkıyor. Yani etrafımız Yalanla, dalavereyle böyle dolmuş vaziyette çok çok yalanlar. var. Ee, i̇ki dakikamız kaldı ama ben kısaca neden çok biz yalan duyuyoruz, neden çok yalan söylüyoruz, neden günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş doğallaşmış bu? Merak ediyorum. Ben hani çok kısa olarak şöyle söylemek istiyorum. Yalanı Türkiye'de yaygın hale getiren birinci unsur yargılayıcı bir toplumsal yapıdır. Yani insanlar anlayışla karşılanabileceklerini ya da yargılanmayacaklarını ya da tahkir edilmeyeceklerini e, bilseler bu kadar çok yalan söylemezler. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani anneler babalar evde yargılayıcı bir tavır içinde olmazlarsa, kabul edici bir tavır içinde olurlarsa çocuklar yalan söylemek zorunda kalmazlar pek. Evet, yani bir çocuk susabilir, belki babayla anneyle paylaşılmayacak şeyler olabilir. Evet. Ama bunun tersini söylemesi bir felakettir. Evet. Yalan bu anlamda çok kötü. İkinci da biz e, bu çağlar ötesinden gelen bir problem, biz e, sürekli yanlış modellemeler yapıyoruz. Yani anneler, babalar, ebeveynler, medya vesaire bunlar yalanı teşvik eden bir yapı içerisinde e, bulunuyor. Mesela anne, baba yalan söylüyor, çocuk da bunun... Model seçtiği kişilerde olduğunu görünce kendisi de aynı davranış içerisinde devam ediyor. Okullarımızda da yalanı engellemeye yönelik bir özel program yok. Dolayısıyla yalan böyle nesilden nesile genetik olarak intikal eden bir hastalık gibi devam edip gidiyor. Çok öncelerinde bunun olmadığını düşünüyorum ben ama uzun bir süredir yani bu Cumhuriyet döneminin öncesine dayanan bir süreç o dönemden beri maalesef yalan. E, toplumsal yapımız içerisinde çok ciddi bir yer bulmuş durumda evet. sanıyorum politik mülazalar da bunu biraz körüklüyor evet. ve arkasından da Türkiye bir yalan e, de, salgının olduğu bir ülke haline gelmiş oluyor evet. ve bence Türkiye eğitiminin son yıllardaki en önemli hedefinin bu olması lazım doğru evet. söyleyen düzgün insan yetiştirmek evet İbrahimciğim programa katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Senin eğitim alanında olman benim için çok önemli. Böyle bir alanda olduğundan dolayı da teşekkür ediyorum. Böyle birlikte bir yolculuk yaptığımız için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Değer izleyenler konuğum İbrahim Taşer'di. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.